قال الله عز وجل استعيذ ve birliğine inanan ve rabbül alemini lisanla ikrar kalbiyle tasdik eden kıyamet gününe inanan bu kısa hayatın hesabını Allah'a vermeye kabul eyleyen hakkın cennetine rağip cemaline aşık rızasına talip olanlar allah Teala bizlere Zat-ı Uluhiyetine itaat-ı emreylemekte. Adem'in şerefiyeti, insanlığın şerefiyeti Allahü Teala Hazretlerine itaat etmektedir. Allah'a asi olan iblistir, şeytandır. Kim ki Allah'a asi olur, o kimse şeytana tabi olur. Kim ki Allah'a itaat eder, o kimse Resulullah'a tabi olur hatta cenab-ı hak şeytana tabi olanlara şeytana ibadet etmekle Kur'an-ı Kerim'de haber vermekte. Yani şeytana ibadet etmekle. Şeytana tabi onların şeytana ibadet ettiklerini Allah Kur'an'da ilan etmektedir. Onun için eleme hadi ileküm ya beniyâdama ella tâbi'u'ş şeytân innehu Sizden biz ahdetmedik mi ey Adem oğulları? Şeytana tabi olmayacaktınız. Ona tâbiyet etmeyecektiniz. Sinisi şunu apaşker bir idi. Fakat bu iş, bu hitap bize hitap edildiği vakitte de işten geçmiş olacak. Cenab-ı Allah Celle ve Tekaddes Hazretleri, Adem'i yani Adem aleyhisselamı, ceddimizi, babamızı topraktan halketmiştir. Ve etmeden evvel de meleklerine küre bir halife halk edeceğim buyurmuş. Melekler ya Rabbi biz seni tesbih ve takdiz ederiz. Sana ibadet kılarız. Korkarız ki o yaptığı, yarattığın mahluk Adem sana asi ola demişler idi. Ve Cenab-ı Hak Celal ve Tekaddes Hazretleri kudret eliyle Adem'in hamurunu yoğurdu. 40 sene cennetin kapısında Adem Aleyhisselam'ın hamuru ruhsu olarak yattı. Üzerine 39 sene keder, hüzün, mahzuniyet yağmuru yağdı. Bir sene şûrur yağmuru yağdı. Bunun manası bu aleme gelen ademoğulları 40 sene yaşasalar 39 senesi hayatları keder, elemlerle geçeceğine işaret vardı. Ancak 1 senesi sürur olabilirdi. Hatta Esadullah el Galip Ali ve Ali Talip Hazretleri şöyle bir hesap gösteriyor bize. Bir insan 70 sene yaşasa 35 senesi sonra uykulan geçmiş demektir. 17 senesi gençlik ve çocukluk çağıdır. 17 senesi askerliği, hastalığı, ölümler, gördüğüm meşakkatler, tahsil meşakkatı. Velhasıl 70 sene yaşayan bir adam dünya yüzünde bir sene dahi şöyle bir oh diyemez. Yani bu mülkün, bu fani mülkün bekası olmadığı gibi insanlara vefası da yoktur. Ancak vefa, ancak vefa ve saadet ve selamet Allah'a itaatladır. Hem kim ki Allah'a itaat eder, Allah da ona itaat eder. Yani istediğin Allah'tan alabilir. Her kim ki Allah'a zikre eder, Allah onu zikreder. Bir adam kıyamen Allah'a zikre eylese, Hak Sübhanı ve Teala Hazretleri yarın yövmü kıyamette kabirler eşilip insanlar kabirlerinden kalktığı vakitte ki ilkbaharı görmedin mi? İşte sana kıyamet gününe ölülerin dirilmesine bir misal. O vakit Cenab-ı Hakk'u zikreder, yani atıyla muamele eder, ona cennetten bülaklar gönderir ve kulluğunu kulluğunun mükafatını görür. Çünkü öbür sermayesini isyanda, fıstıkta, fücurda de yememiş, ile kulluk etmiştir o. Evvela imana sahip olmuş. Sonra kalbine Allah aşkını, Allah muhabbetini, Resulullah muhabbetini Aa. koymuştur. Sonra Cenab-ı Hakkı ibadet ve taatta zevk ve lezzet bulmuştur. Mükafatı böylece karşılanır. Bir adam Cenab-ı Hakk'ı oturarak zikre girerse kıyamet gününde cümle Enbiya aleyhimussalam o günün şiddet ve dehşetiyle dizlerinin bağları sükülecek ve diş sökeceklerdir. Cümle Enbiya. Herkes kendi derdi derdine düşecek. Nefsi, nefsi, nefsi. Hatta hadis-i şerifte şöyle gelmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem miraca gittiği vakitte Cenab-ı Hak ne olmuş ve ne olacaksa peygambere göstermiştir. Sallallahu aleyhi ve selleme. Eğer göstermeseydi diğer peygamberler görmediği için bu hadisatı, onlar kıyametin şiddet ve dehşetinde korkacaklar, kendi canlarını lehye Peygamberimize şefaat kübra verildi, verildiği için olacak hadisatın kâtesini Allah peygamberine göstermiştir Miraç'ta. Miraç'ın bir sırrı da budur. Minkabeli Rahman beşere hitap edilecek. diyecekler ki ey insanoğulları gidiniz babanız olan Adam aleyhisselama müracaat ediniz. Ne istiyorlar biliyor musunuz efendiler? mahkeme kübranın kurulmasını hesabı, hesabı ve kitabı kitabın okunmasını arz ediyorlar daha. Çünkü mahşer gününde beyinler kafatası içinde kaynayacak. 50 bin sene, kadir, peygamberimizin söylediği gibi 50 bin sene mahşerde kıyamet olacaktır. Ancak herkes güneşin şiddeti ve dehşeti altında herkes kendi kusuru kadar tellere gömülecek. Ancak arşın gölgesinde gölgelenilecek olan Allah ve Muhammed diyenler. <Gülüyor> Adil hükümdarlar, adil kadılar, hakimler, yargıçlar yani adil olanlar. Sonra Allah rızası için müezzinlik yapanlar. ülemayı amilin, Allah Resulü'nü sevenler. Çünkü kim kimi severse onunla beraber olacak mahşer yönünde. Kim kimi severse. iyileri seversen iyilerle beraber olacaksın. Kütleri seversen kötülerle beraber olacaksın. Beşer gider adam aleyhisselama mahkeme kübranın kurulmasını söyler. Hatta yine Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Recep ve Şaban-ı Şerif'in fazileti hakkında oyun günde herkes açtır ve susuzdur. Şaban ve Recep ve Ramazan-ı Şerif'te oruçlanlar o günden müstesnadır. Allah'ın sofrasındadır onlar. Hatta Cenab-ı Hak dünyadayken benim rızam için yemediniz, içmediniz, buyurun soframa diyecek, davet edilecektir Onun için bu günleri teft etme, ömrünü bedavaya sarf etme. Recep Allah'ın ayı Şaban Resulullah'ın ayıdır Ramazan da bizim ayımızdır Her kim ki Recep ayında tövbe eder ibadet tohumunu eker, Şaban'da gözyaşıyla suar Ramazan'da onun semeresinin meyvasına sahip olur Tanışın gününüzü Vaktinizi boş geçirmeyiniz Hiç kimse bulunduğu mevkiye güvenmesin Akşam zelil olan sabah aziz Akşam aziz olan sabah zelil olur Dayandığın duvarlar yıkılır Gencim gençliğim var deme Görüyorsun ya sakatat dükkanlarında ekseriya, genç başları görülür. Genç hayvan başı görülür. Meyveler de olmadan düşer. Onun için hemen ibadet ve taata sarılmak. Ve Allah'a itaat edersen bu işi kurtaracaksın. Ve Resulullah'ın kurbiyetinde olacaksın. Ve Peygamber'in mübarek ellerinden Abu Tevser'den içeceksin. Mahşerdeki bulunan halk Hazreti Adem'e giderler. Babamızsın, Safisin, Allemel Esma'ya maliksin, bize şefaat mahkeme kübra kurulsun. Hz. Adem aleyhisselam der ki evlatlarım, evladınızsın ama bugün benim ne olacağım malum değil. Ben Allah'ın men ettiği yedim, Ben zellet sadir oldu. Rabbime yüzüm yok der, siz Nuh peygambere gidin der. Mahşer ehli Nuh peygambere müracaat ederler. Nuh aleyhisselam der ki ben kafir oğlumu kurtarmaya kalktım. Hak karşı yüzüm yoktur. Malum ya dünya yüzünde bir tane kafir kalmasın diye beddua ettiği halde Hz. Nuh aleyhisselam ki... Çok mühim. O peygamberi Zişan'ı döverlerdi kavmi. Ve ciğerleri yara olmuştu. Bin sene peygamberliği var. 950 sene yalnız tebligat-ı şeriki yaptı. 50 yaşından itibaren. iman etmedi kavmi. Hiç birisi. Pek cüz'i kimseler iman etti. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a. Hatta kendi evladı bile ve babalık şefkatiyle gemiye çocuğunu çağırdı. Kafir olan evladını. Hatta sevgili de şu oldu bedduasının. Bir yaşlı adam genç bir çocuğu getirdi huzuru Nuh'a. Dedi ki evladım benim rızamı almak istiyor musun? İsterim dedi dedi. Şu adamın kafasına sopayla vur dedi. O delikanlı olanca kuvvetlen Hazreti Nuh'un kafasına şiddetli bir asa ile vurup peygamberin kafasını yağdı. Ve peygamber, peygamber Hazreti Nuh Aleyhisselam o vakitte o şeyi, bu asa yediği vakitte mübarek namladığı yüzüne sıkıların aşağıya dedi. Ya Rabbi bu kavma beni irsal edin gönderdin peygamber olarak. Bunlar bana iman edecekler mi? Senin vahdayetini kabul edecekler mi? cenab Hak buyurdu ki, ilimle dünden, ya Nuh, onlar iman etmezler. Onun üzerine gene buyurdu şefkatle peygamber çünkü. Bellerinden gelecek tohumlarından da sana iman edecek yok mu ya bir bana iman edecek? Bellerindeki tohumlardan geliyor çocukları. Hak Sübhane ve Teala gene ilimle dünden haber verdi. İman etmezler yani On Onun üzerine Cenab-ı Hak hale Dünya üzerinde bir tane kafir bırakma ya diye dedi. Bettuval dua kabul oldu. Allah dedi ki: "Bu duadan sonra artık tellegat işleri yapma. Onları hakka çağırma. Gemi yap." Nuh Aleyhisselam işte gemiyi inşa etmedi. Gene kafirler gelip Hazreti Nuh'a taş atarlar ve söz atarlardı. Derlerdi ki peygamberliği bıraktın, balangozdan başladık derlerdi. Gemi tamam oldu. Allah vehretti mahlukat ilahiye. Her mahluktan birer çift gemiye geldiler. Pat ki Allah araya ilham ediyor, balı yaptırıyor. Bütün mahlukat ilahiye zerreden kubbeye kadar hepsi yedi kudrettedir. Allah ilham etti hayvanlara. Hayvanlar birer şifre olarak gemiye geldiler. Ve yağmur başladı semadan. Korkunç. Sanki bütün semavata, bütün de denizler çekilmişti. Umanlar oradan dökülüyordu sular. Kavmi başladılar Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin etabına ulaşmaya. Fakat gemiye binemiyorlardı. Oğlunu gördü kafirler içerisinde. Üç oğlu kendine iman etmiş, bir tanesi etmemişti. Ona dedi oğlum... Gel gemiye bin dedi. Kurtar kendini dedi. Dedi ki baba ben gemiye binmeyeceğim. Büyük dağlar var ona çıkar kendimi kurtarırım dedi. Bilmiyordu ki dağlardan su patlayacak. Gökten su indi gibi dağlardan su patladı yukarıdan aşağı. Evvela anneler babalar. Dikkat buyurun çok inceli ben konuşacağım sözde. Evvela anneler babalar çocuklarını aldılar. Ellerine boğulmasın diye yukarı doğru kaldırdılar. Fakat su boyu aşınca. Bu sefer çocuklarını ayak altına basıp üstüne çıktılar ki sudan kurtulalım diye herkes edatlarını boldu yani. Sonra Allah buyurdu ki: Leysemin ehlilin lehuanarim Çocuğun senin evladın senin evladın değildir. Senin suyundan gelen evladın değil. Senin yolundan gelen evladındır. Ve hepsi halak oldular. Onun için Hazreti Muhterim diyor ki: Şimdik ehli mahşere benim yüzüm yok diyor Cenab-ı Allah께. Mahkemi Kur'anın kurulması için ricadığım edeyim, niyaze değil. Neden? Bütün kafirlerin halakını dua etme dua ettim kendi kafir evladımı babalı şükredilerek kurtarmaya yaktım bu bir bu bir karşı ama yani şimdi bırakın beni siz gidin Hazreti İbrahim aleyhisselam'a ehli mahşer İbrahim aleyhisselam'a varırlar İbrahim Peygamber der ki bu dünyama sokulmayın gelmeyiniz dediler ki sen bizim babamızsın ya İbrahim Allah'ın sevgilisin, halilisindir öyle ama benim mezelle sadir oldu bu iş Hazreti Musa'nın hakkıdır. ona gidinler Musa kilimdir ona varın Hazreti Musa aleyhisselam'a giderler. Hazreti Musa Aleyhisselam titremektedir. Öyle bir peygamber. Cümlesi ullazim peygamber bunların. İbrahim cümle insanların ikinci ovasıdır. Millete ebiküm İbrahim Kur'an-ı e haber verdim. Allah'ın haber verdiğine göre. Musa peygamber der ki bana gelmeyin. Bu benim hakkım değil. Zira ben ne yaptım? Bir kimseyi kazara katlettim. Zelle sade oldu benden de. Siz gidin Hazreti İsa Aleyhisselam. O ruhullah'tır ehl mahşer Hazreti İsa'ya müracaat ederler. Fakat bu konuştuğum şey böyle camide oturuyoruz müracaat değil. Az önce Bahsettiğim gibi. Gözler yerlerinden uğramış, kafa taslarında beyinler kaynamıştır. Kimi göbeğine kadar, kimin boyununa kadar, kimin boğanın terler içine gömülmüştür. Herkes mütazirdir. Allah-u Subhane ve Teala Hazretleri'nin görmesi için. Bunu beklemekteler. Yalnız, yalnız, Amale saliha erbabı söylediğim gibi adil kumandanlar, adil hükümdarlar, adil hakimler ve yargıçlar, şehitler, salihler, enbiya onlar arşın gölgesindedirler. Bir de Allah rızası için müezzin kapanlar. Hani şunu da söylemeden geçmeyelim gelmişen yeri. Hazreti Ömer ile hattab diyor ki bana hilafe teveccüh etmeseydi ben halife olmasaydım meyzin olurdum diyor. O kadar sevabı diyor. Hatta bu cuma günü ahş altında. Yani sizlerin intihada Beyt-i Limanur'da ezan okunur. Cuma'da meleklerle Cuma'nı kılarlar. Cebrail-i ezan okur. Ezan okuyan meclinlere sevabını bağışlar. Mikair Aleyhisselam mihra bekleri namaz kıldırır. Namaz kıldıran imamlara Mikair Aleyhisselam kılmış olduğu namazın sevabını bağışlar. Hazreti Azrail Aleyhisselam kame eder. Kame müminlere Azrail Aleyhisselam yapmış olduğu kâmetin sevabını bağışlar. Diğer de Cuma namazı kılan ümmeti Muhammed'e sevabını bağışlarlar. Zuma namazının fazileti ve sevabı. Sakın terk edeyim deme. Öyle bazı denizler var şimdi zamanına. Öyle zuma namazı cahidin mi bilme. Bunlar hepsi şeytanın beri yedi kuludur. Sen Allah yolunu bul. Allah de mahrum Allah. olmayacaksın. Hazreti İsa'ya gelirler. İsa peygamber der ki aman buyum bana gelmeyin, Ben nefsim derdime düştüm. Çünkü benim kavmım beni Allah itaat Allah'a beni şerif kostular. Hiç yüzüm yok der. Bu hak Hazreti Muhammed Mustafa'nın o nuru evveldir, bazı sonradır. Dün ve mahlukatın sebebidir. Beşer Hazreti Peygamber'e varır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu şefaat bana verilmiştir. der, gider, Cenab-ı Hakk'ın aksa önünde seyde eder. Cenab-ı Hak emri ferman buyurur. İrfada esed ya Muhammed. Başın secden kalk, duan mütecavaptır, şefaatin kabuldür. Ne istesin? Her sebebi ya Rabbi, her sebebi gör. Ümmetimi Ümmetimi bana bağışla. Fatime'mi, Hasan'ımı, e Hüseyin'imi, e Kasım'ımı, e İbrahim'i, e, Rukiye'imi, Ümmü Gülf'ümü al. Onları nara koy. Ben de nara koy. Ümmetimi ille necat isterim der. Ve şefaatü kübra Resulullah'a verilir. Ümmeti Muhammed, feyz-i belekâtu Muhammed ve şefaatü Resulullah ile cennat-ı âliyat yolmuşlar. Hesapları görülür. Ve kısa bir süre süre. Kafir için uzun bir hesaptır. Mümin için kısa bir andır. Bir hayvan sağacak kadardır. Bunu söyleyeyim size hesap. O şiddetli günün şiddeti kafiler için değil, müminler için değil. E nasıl olur bu dersen gayet bir basit şöyle vereyim ben sana. misal vereyim de imanın kemale göre. Bir adam kiracı ise hemen aybaşı gelir. Ev sahibi ise aybaşı uzar. Aynı ev sahibi ne uzadı bu ay diyor. Tükinciye bir çabuk şey geldi. Ha, kafir için şiddetlidir. Mümin için kolaylıktır. Hatta bana ha, Onun için bunlar bu zamanlar, mekanlar izafidir. Sana uzun gelen bana kısa gelir. Mesela hasta bir adamı bir odaya koyun, diğer odaya da bir sevgili yani yeni evlenmişler, sevgilisiyle evlenmiş, onu da bir odaya koyun. Her ikisini 8 saat odada bırakın, çıkarın. Hasta diyecek ki 80 sene yattın ya sabah olmam diyecek. Sevgililere soracaksın, e, ne yaptı sabah oldu diyecek. Onun için mahşer gününde de böyle olacaktır yani. Ehli iman, ehli saadet, Allah'a muti olanlar, Allah'a itaat edenler... Onlar boş kalmayacaklar. Yaptıkları ibadet ve taat boşa gitmeyecektir. Mutlaka mükafatlarını görecekler ve bulacaklardır. Çünkü Allah önünde zerre kadar günah da, zerre kadar sevap da zayi olmaz. وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ زَرَةٍ حَيْرَنْ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ زَرَةٍ شَرْغَنْ يَرَهُ Zerre kadar şer ve zerre kadar hayır illilahine mahfuzdur Hemen tövbe istiğfar eyle ki, şerlerin siline, hayratın batı kalan. Hayrat etmişsin ekmişsin. Gözeşinle hak kokusuyla, hak aşkıyla ağla ki o tohum bitsin sana meyve versin. Ama günah tohumu ektirse hemen istiğfar eyle. Hemen Allah'a rucu eyle. Allah'a Allah rucu eyle ve o tohumu öldür. Meyvesini görmeyiz. Ekiyoruz. Yine Allah'ı yan üstünde zikredenler yarınki günde bizleri ahiretin ilk istasyonu, ilk burağı, Dünyanın son durağı olan kabre götürecekler. Hep bizim mevcut çocuklar. Kardeşler, afab bu yara hemşerilerin, ey bütün mümin, ey Allah'a seven aşık. Hepimiz mevcut. Kurtuluş yoktur. Bundan kurtuluş yok. Zaten bir adam ölümü unuttun Allah'a Allah'ı unuttun adam hiçbir hayra yaramaz. Bitmiştir onun işi. O ancak yer içer, nefsi emmanesinin zevkini yerine getirerek Dünyada bir müddet böyle durur. Ondan sonra akıbeti halak olur gider. Allah muhafaza buyursun. Ölür de kurtulur değil. Çünkü zamanımızda fiiz zamanına bir takım insanlar var. Bu şeye zahib olmuşlar. Öldü kurtuldu. Nereye kurtuluyor? Ondan sonra iş başlıyor zaten. Bu kısa mülkün hesabı o vakit başlıyor. Ölümle daha başlıyor. İlk soru komşu hakkında. Komşunun evini kirletme. Komşuna rahatsız etme. Komşuna bayramda, Ramazan'da, bayramda tebrik et, bundan güler yüzü ol. Çekişme sakın sakına. İlk yani ruhu kazılan bir meyit, yıkanacak yere götürülmeye kadar komşu hakkından sorulur. Hemen başlıyor iş komşu hakkında, sonra ana hakkında, sonra Allah ve Resulü hakkında. Hep başlar bir daha. Akabeler başlar, ne için ya? Öldü, kurtuldu. Kim kurtuldu? Aşıklar kurtuldu, aşıklar kurtuldu, Allah'a sevenler kurtuldu, Allah. Muhammed'e gömü verenler kurtuldu. Onlar için cennetler mevcuttur. Daha ölüm anında müjdeci melekler gelir, korkma, mahzun olma, bak sana Muhammed'i, peygamber sana göğsünü açtı, ellerini açtı. Cennet-i kapıları açıldı senin ki cennet-i ağrı kapıları, peki cennet keşf oldu. Günahkar dahi olsa cennet tebirli iki şey derler. derler. ki ebedi inarda kalmayacaksın. İmanlısın çünkü, imanını kurtarmaya çalış. Ey aşkı sadık, bir günde 40 eget namaz var. Her rekette bir fatiha okuyoruz. Her fatihada ihtine sıratel müstakim var. Bunun manasını biliyor musun? Ya Rabbi sıratel müstakim olan din İslam'da sabit bir kader et. Ayaklarımı orada sabit de, ayaklarımı kaydırma. Kadabet dinliklerinden beni kılmaya ya Rabbi Allah'u Teala Ebu Derda hazretleri buyuruyor ki, bir adam imansı ölmekten korkmazsa o adam imans ölür diyor. Yüren zirinlik imanlarına. Allah ve Resulüne bağlılar. ama bundan beni atarlarsın. iman defterine ismi silerlerse bundan kalbin titreyecek, Tüylerin diken diken olacak. Evet yakın bir zamanda Allah'a hakim yatarak dik ederse yakın zamanda dünyanın son menzili ahiretin ilk menzili olan onu kabre götürürler. Bu kabre gidiş iki türlüdür. Hepimizin başına geleceği için söyleyelim. ferrat merrat ile söyleyelim. Ve insa bile dinleyelim ve iman edelim ki böyle olacaktır. Çünkü ölümün hünkiri yoktur. Birisi der ki mahşer ne malum, giden gelen var giden gelen vardır ama inkar eder. Ama ölümü kimse inkar edemez. Seni buraya sana sormadan getirir, seni buradan sormadan götürür. Buna ölüm derler. Şimdi bu iki nevidir. Ey aşkı sadık, hepimizin başına geldi ve gelecek. Hani babalarımız, hani dedelerimiz, hani büyük padişahlar, hani krallar, hani ordular ne oldular? Hani kaptan kafa hükmeden Süleyman Peygamber ne oldu? Gülkarneyn ne oldu? Şeddat ne oldu? Bırak onları gelelim. Hitler ne oldu? İngiliz kralı ne oldu? Kralları ne oldu? Osmanlı padişahları ne oldu? İran şahları ne oldu? Herkes ölüme mahkumdur. bu fiil ucun müşeyyede. Demir kallere girsen saklansan ölümsünü mutlaka bulacaktır. Ölüm iki türlü gelir. Allah'a itaat eden, peygambere itaat eden, çünkü peygambere itaat Allah'a itaattir. Hz. ve ata Allah'tır. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam peygamberlerin sevgilidir Allah'ın mahmûs sevgilisidir. Sen de onun mümetisin. Sana istiasmi yakışmaz. Sana itaat yakışır. Hazreti Muhammed'in boyasıyla boyalmazsın sallallahu aleyhi. O ayağını nasıl atsaydı? Ayağını öyle atmalısın. Yalnız terdüş müsterine değil, istimai işlerinde böyle olmasın. Bunu bilmek için ilim lazımdır. Peygamberi tetikleyeceksin. Hazreti Muhammed'e gönül veren kazanacaktır. Ama ben gönül verdim deyip yalanıcı dava değil. Efaliyle, ekvaliyle gösteren, yani sözüyle söyleyip, işiyle gösteren kişi. Mutlakım olan, dürüst olan, kim elinden, dilinden halkın salim olduğu kişi. Hz. Muhammed'in boyasıyla boyanan, onun nurluğuyla nurlanan, onun gittiği yoldan giden kimse. Kalbinde kin yok, ucub yok, riya yok, haset yok, gazap yok. Hubbu cah yok, hubbu mal yok. Ancak Allah ve Resulü Allah. var kalbinde. Onun aşkı var. Onun muhabbeti var kalbinde. Yoksa mücerret zahir kısmıyla değil. Hem batın hem zahir. Bir kimse zahiren la ilahe illallah dese kalbine inanılacak bu adam münafıktır. Zahiren la ilahe illallah dedi, kalbiyle inkar etti, münafıktır o kimse. Bir adam la ilahe illallah dese kalbiyle tasvih etmesi kabirdir. Müminim dese inanmasa münafıktır. Müminin hem zahiri, la ilahe illallah nuruyla nurlanacak, hem batını, batın kısmı, nur Muhammedle nurlanacak. O da onun sıfatları, atüf, kerem, sabır, metanet, lütuf, ihsan, mürüvvet, cümle ahlakı, hasene, Allah'ın sevdiği haseni, güzel ahlaklar Hazreti Muhammed'e cemolmuştur. Onun Cenab-ı Allah sureyi kalemde, ve la azim, Habibi Muhammed, sen huluk-u aziminle fevkindesin diyor Cenab-ı Hak. Ezene ezene, seve seve hak etmiş Hazreti Muhammed'i. Biz onun ümmetiyiz. Yakışır mı bize onun yolundan gitmemek? Onun sünnetlerini, onun yaptığı ahlakı terk etmek yakışmaz. Hemen bu sene cehaletimizin son senesi olmalıdır. Hemen tövbe istibar edip Allah'a dönmeliyiz. İyi dinle şimdi. Buradan gidiş iki türlüdür. Buradan cenazeye altkırağa giderken cenaze. Kim o? Ben, sen, o. Ne vakit? Belki bugün, belki son cuma namazı, belki son hutbe, belki son cuma günümüz. Bilmiyoruz ne olacağını. Ne vakit geleceğim malumdur. İki türlü gider. Allah'a asi olanlar, peygambere asi olan, dini, diyanetini, donunu bilmeyen kimse, o adam ölemanı geldiği vakitte başlar feryadı fiyana. Hatta Cenab-ı Hak buyuruyor Kur'an-ı Estağfurullah bismillah. Velev terayez zalimun fi gamatil nete yedrgunu vejuhum adbarahum. Habibim Ahmed Resulim ya Muhammed peygambere hitap bize hitap. Zalimi ölürken görsen onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak ufarını kabzederiz. Onların çektiği azabı görsen. Velev terayez zalime fi gamatil nete. Ya koma yerdi. Kurtuldu nereye kurtuluyor? Ondan da iş başlıyor. Çünkü rütbeler mülga Rütbe yok. Kasa geçmez, kese geçmez, para geçmez, evladı ayar geçmez, kuvvet geçmez. Zaten görüyorsun ya teneşhize görüyorsun meygeti. Ne elini kaldırabiliyorsun ki gözünü açabiliyor. Dombuz kalmış Allah'a teslim olmuş. Zalimler ölüm anında ölümü tadarak kabz olunur. Sonra tabuda konulduğu vakitte başlar feryadı figana, sevgili dostlarına, kadeh arkadaşlarına, kadeh arkadaşlarına, kadeh arkadaşlarına akşamları Allah'a isyan ettiği arkadaşlar Aman götürmeyin beni. Nereye götürüyorsunuz? Dost suretin düşmanlarım. Dost suretinlik düşmanlarım. Beni nereye götürüyorsunuz? Namazdan ben edenlere. Beni nereye götürüyorsunuz? Ya sen daha gençsin şimdi. Biraz kripti. Toplular gibi nedir? Senin namaz halin falan gerçekleşti. Gerçek, gerçek, gerçek, sakın ha. Bunlara inanmayın. İblisin verdiği şeydir bunlar. Feslet Allah Resulü gençleri seviyor. Allah Resulü saçı sakalı ağrıp Allah huzuruna Kendine gelip de Allah'a tövbe edenleri Allah seviyor Resulü seviyor. Hepsini seviyor. Allah'a dönersene seneye. Efendim ben bu yaşada günah işledim ne olacak halim? Hemen Allah'a dön. Allah affeder. Allah bağışlar. Allah Rahman'dır. Allah Rahim'dir. Allah Gaffardır. Allah Zettar'dır. Hemen Allah'a dön. Hatta bağışlamak affetmek de bırakmaz. Sorar Cenab-ı Hak. Der ki ne kadar günahı var. Ya Rabbi şu kadar günahı var. Günahlarını sevaba çeviriniz. Madem tövbe etti, Hz. Muhammed'in ümmeti için bu. Senin için bu. Kur'an için bu. Muhammed Mustafa için bu. Onun hürmetine. Şurada oturuyorsan onun hürmetine oturuyorsun burada. Demek ki İstanbul Fethi olunacak diye gerekir bu fethetlerimizde babalarımız bizim. Ve kader hafifçileri seslenir beraber günah yaptıklarına. Dost verilmiş düşmanlara. Ben nereye götürüyorsunuz? Ben nereye götürüyorsunuz? Aman götürmeyin beni. Evimden almayın beni, götürmeyin. Fakat işi geçmiştir, kimse duymaz. Duyanlar olur. Ne duyan söyler, ne gören haber verir. Ve sizi yolu kayseri gider yollara efendim Müslüman. İster çerenken git, ister dolulan zulmeyken git. İster Kur'an'dan git, imansız sen gitmiş, gittik, kalacaksın. Afiyet ney? İkincisi, müminler ölüm anında melekler gelir, müjdeci melekler. Müjde, mahzun olma, korkma. Üzülme, bak deme. kapıları sana açıldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin cedi bekliyor, ellerini açmış sana. Gör, gör. Nerede bulacaksın bunları? Neden söylüyor? İnne lazine khalu rabbu Allahu sünbeste kamo. Tetenezeli alehimül madaiküs el Kim ki Rabbim Allah dedi, bu kelimede sadık olduğu, iman sahibi olduğu, musaikiy oldu. Hazreti Muhammed'in <gülüyor> nurlandı, Kuran boyası boyalandı. Hazreti Peygamber'in kokusunu duydu, istikamet sahibi oldu. İşte bunlara ölüm anında renkleri göndeririz, müze veririz diyor Cenab-ı Allah. Gittiğin yerden korkma. Bak görüyorsun gittiğin yeri Cenab-ı Aleyha. Üfkene göster, cehennem gösterir ötekene. Kafire. Ve asiye ve fâsike. Ve hemen bunu alırlar götürürlerken, bu gene arkadaşlarına seslenir. Ey benim cami arkadaşlarım, Allah yoldaşlarım, beni yollarda oyalamayın. Hemen beni götürün yerine verin. Yani ben vasılayım, hakkım bana nasip ettiği salkamata ve Hangisini istiyorsun? Soruyorum sana. Hep bizim başına gelecek. Vallahi gelecek, billahi gelecek. Yüz bin yeme yerimde halis değilim. Haydi. Bugün şu dünyaya senin haberin yok. Benim haberime gafet üstündeyiz. Yüz binlerce insan geliyor istemeyerek, gene bu alemden yüz binlerce insan gidiyor o tarafa doğru istemeyerek. İşte kim ki Allah'a yan üstü yatarak giderse seni ve beni kabre bak vakitte kabre bizi can getiriyorlar. Yüzümüz kıbleye döndürülür. İnşallah yüzümüz kıbleye döndürülür. Ve inşallah yüzümüz kıblede kalır. Çünkü Baizli Bistami Hazretlerine bir zat gelmiş, bir adamcaz. Demiş ki, efendi bana elini ver tövbe edeyim. Tövbe edeceğim demiş. Bana tövbe ettin, istifat et. Beni adam et demiş. Kur'an'ın ile Allah şifasıyla, Muhammed Aleyhi Salatü'nü şefaatıyla İyi dinle, kulağını benden yana ver. Tövbenin ne, ne sebep oldu diye sormuş. Diyor ki ben kefen soyu yüydüm diyor. Ölülerin kefenini soyardım. Hem Hristiyanları hem Müslümanları. Çok acı, çok acı konuşacağımızın anlayan için. Allah sonumuzu akıdığınızı hayve eyle. Şu kadar Hristiyan cenazı soydum. Efendim elbise verindik ne kadar kötüymüş. O devirde insanlar ne kadar kötü mü? İnsanın ölünün kepini soyar mı diye soracaktır. Ben de kitapta okudum vakitte böyle üzülürdüm. O devirde insanlar ne kadar kötü mü? İnsanın kepini soyulur mu? Ölünün kepini diye. Fiz zamanında ölünün kepini soyuyorlar da biraz de bozuyorlar. Ama şekil değişmiş. O 30 yıllık kefenizdeki balkı düştü yıllık kepini götürüyor. Buradaki kepini soyanlar bak ne türlü alıyorlar parayı adamlar. Cenaz zamanında. Neyse. Allah günümüzü gafette dikaz diyorlar. Zeynep Amur diye konuşmadık. Elbette başına geldi görmüşsündür. Diyor ki bu kadar Hristiyan cenazesi soydum, on binden ziyade İslam cenazesi soydum. On binden ziyade soyduğum İslam cenazesinden yüzü kıbleye karşı olanı ancak onda birini gördüm. Hepsinin yüzü çevrilmişti kıbleden, sırtları kıbleye dönmüştü diyor. Buraya yatırıyorlar olanı kıbleye karşı ama inşallah öyle kalır göğsümüz. İmanlı göçmeyenlerin yüzleri tersine çevrildi, arkaları kıbleye döndürüldü kabirde. Bildim gibi değil hadisler. Aman kardeşlerim, aman evlatlarım, aman dindaşlarım aman Allah'ın önünde yoldaşlarım Allah'tan korkun ve Allah'a itaat ediniz. İtaatin zirvesi nihayetinde meyvası Allah'a resulüne aşkdır. Kim ki Allah'ı sever Allah da onu sever. Allah. Kim ki Hazreti Muhammed'i sever Resulullah da onu sever. Hele şimdi diyor ki şu kimse ki, şükürse ki Cenab-ı Hakk'a yatarak zikre onu kabre koydukları vakitte Allah onu zikreder. Bak bu ayılar bir daha gelir gelmez, yani Gelse dahi efendim daha nice Recep, Şaban bari desen mi de, bu ayda bir daha gelmez. Recep Şaban Ramazan gelir. Sen için bir daha gelmezsin. Başkası gelir senin yerine. Bu Recep Şaban Ramazan da gider bir daha bunlar gelmez. Başka Recep, başka Şaban, başka, Şaban, başka Ramazan gelir. Muzaffer gider bir daha muzaffer gelmez. Ama başka muzaffer gelir. Acaba anlatabildim mi? Onun için gafletle vaktını geçirme ha. Allah'ın rahmetini istiyor musun? Allah'ın rahmetini, Allah'ın cennetini, Allah'ın cemalini, Resulullah'ın rızasını Allah ve Resulüne itaatta bulun, suçlara, güvahlara terk eyle. Bir geçen söyleyelim, nihayet verelim sözümüze. Suçunu terk edeceksin? Sana onun şartını öğreteyim. İçkiyi terk edeceksen, içki içiyorsan, fena bir ihtiyacın varsa, iyi dikkat konuşayım sözü. İçkiyi terk edeceksen evvela içki arkadaşlarını terk et. İşçi arkadaşlarını terk etmezsen içkiyi terk edemezsin. Güçlü. Ondan sonra Cenab-ı Hak'a söyle işli Hele bu Necdet Beşaban aylarında yapılan törenlere kadar müteacab olur. İki, kötü ihtiyadın var bir kumar oluyormuş. Bugün kumarla alışıyorsun. Önce la kumar arkadaşlarını terk edile, sonra kumar terk edebilirsin. Çünkü seni baştan çıkarabilirler yeniden arkadaşların. Şeytan kendini yapamazsa insan kullanır arada. Ve insan şeytanından yasını dekuzan kaçmaz insan şeytanı. Hatim denirsen kaçmaz ama diğer cin şeytanı istiaz etsen kaçar gider. Kendi yapamazsa arkadaşlarıyla yinsin. Anasıyla, babasıyla, evladıyla, komşusuyla insanı yoldan çıkarır. Allah'a asızla. Onun düşmanını tanı. Evvela ne kürtül geliyorsan o kötülüğü yaptığın kimseleri terk terkeyle. Sonra ondan terk edeceksin. İlacı budur. Ve Allah'a tamam bir sebebiyle aman ya Rabbi kalpler senin yedi kudretindedir. Ben kendim sına sahip olamıyorum. Sana teslim oldum ya Rabbi. Beni Gözü açıp kapıyı eseye kadar nefsinle baş başa bırakma. Ben nefsimle zebun etmedi, Allah hayal var. Ve insan ol, yakın bir zamanda daha kafanın ecel yasını yattığı vakitte karşılasınlar. Karla vakitte melekler seni karşılasın. Hz. Muhammed'in kucağına düşürsün. Yani böyle olmazsa asilik, isyan, kötülük, fenalık, insanlara fenalık. Aman kul hakkından kaçınınız. Tekrar tekrar söylüyorum. Kul hakkından kaçınınız. Helal lokma yiyiniz. Alnınızı teriden kazandığından ihfak ediniz. Helal lokma yersen Allah'a ibadet edersin. Karanlığa ibadet Allah'a etse dahi zevkini duymaz Kul kaçının ve insanlara muhabbet edin. Çünkü insanın muhabbet insan insanoğlu. Anadolu yukarıda şeyin başında ki sonra geçtik şeye derse, sen Adem oğlusun, Ademzadesin, hayvanzade değilsin. Maymundan gelmedin sen, Adem'den geldin ve bizim babamız maymun diyene onlar bir sözünü diyor. Onlar hayvan evladı. Biz insan evladıyız. Adem oğluyuz. Halifetullah'ın oğluyuz. Allah'ın halifesini. Adem'in oğullarıyız. Adem'e yakış. Onun oğlu'su Hazreti Muhammed'in ümmetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ruhan da babanız Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ruhan. Çünkü peygamber Ebu'l Erbahtır. Hazreti Adem Ebu'l Esbahtır. Yani Adem ceset babası, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam ruh babasıdır. Onu yolda bulunuyoruz. Ve Rabbi şu mübarek günde bu ayın şerefini Hadid-i Muhammed ilan edip Şaban benim ayımdır diye ilan etmişti. hadid Hürmetine bizi bu ayda rahmetine gargayla. Amin. Gönüllerimizden huvusluğa ihraç gönüllerimizi aşkullah, muhabbetullah ile münevver kıl. Söylediklerimizle ve işittiklerimizle amel etmek ve ihlas yapmak yapmakla sizi Bizi kötü alarak gönderme. Amin. Her ne kadar irade-i cücide bize verilmişse de senin iradeyi külleyin yanında bizim irade yüzeyimiz ne olabilir ya Rabbi? Bizi teypikini refik et. Bizi nefsinize zebun etme. Kafirlere esir etme. İstiklalimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afat-ı semaviyalar kolu. Fena kişilerden bizi sakla. Sana sığındık, sana güvendik. Senden sana sığındık ya Rabbi. Senden başa sığınacak yer yoktur. La ilahe illallah dedik. Muhammed Resulullah dedik. Lisanımız ikrar kalbimize bunu tasdik ettik. Bu münasebetle hürmetinize bizleri iki cihanda şâd Vallahi yedü ile ı selam